Bugün yine Bakara suresinin 106-108. ayetlerinin mehal ve tefsiriyle devam ediyoruz. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dost doğru yoldan sapmış olur. Sözlükte iptal etmek, gidermek, yok etmek, nakletmek gibi anlamlara gelen Nesih, İslami bir terim olarak dini bir hükmün yürürlükten kaldırılması veya daha sonra gelen bir hükümle değiştirilmesi anlamında kullanılır. Sadece buyruk ve yasaklarda Nesih söz konusu olabilir. Ortadan kaldırılan hükme mensuh, onu ortadan kaldırana da nasih denir. Prensip olarak Nes'in aklen mümkün olduğu, ayrıca diğer dinlerde de fiilen meydana geldiği hususunda görüş birliği vardır. Nitekim, Tevrat'ın bazı hükümleri İncil ile yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı şekilde, Tevrat ve İncil'deki hükümlerin bir kısmı da Kur'an-ı Kerim tarafından değiştirilmiş veya kaldırılmıştır. Ayrıca, Hz. Peygamber'in kabir ziyaretiyle ilgili hadislerinde olduğu gibi, İslam'ın gelişme sürecine bağlı olarak önceki bazı hükümler sonradan değiştirilmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de nesh ayetler bulunup bulunmadığı konusu tartışmalıdır. İslam bilginlerinin çoğunluğu, bazı ayetlerin sonradan gelen başka ayetler veya hadislerle nesh edildiğini savunurken, bazı alimler de bu görüşü reddetmişlerdir. Bu arada, Kur'an'da nesi mümkün görenler de mensuh ayetlerin sayısı ile ilgili olarak 5 ila 200 arasında değişen farklı rakamlar ileri sürmüşlerdir. Daha çok son dönem İslam bilginlerinin tercih ettiği ve bizce de isabetli olan anlayışa göre bir konuda iki farklı hüküm içeren iki ayetten Sonra gelenin nihai bir düzenleme getirme amacının açıkça anlaşıldığı durumlar dışında, öncekinin hükmünü tamamen ortadan kaldırdığını kabul etmek yerine, her iki de kendi şartlarında geçerli ve yürürlükte olduğunu, hangisinin indiği şartlar mevcutsa onun hükmünün uygulanması gerektiğini, böylece duruma göre birinin veya ötekinin uygulanabileceğini, eğer birinin şartları artık sonsuz olarak tekrar doğmazsa, Pratikte o hükmü uygulamaya da imkan bulunamayacağını düşünmek daha isabetli görülmektedir. Unutturursak diye çevirdiğimiz nünsiha fiiliyle ne kastedildiği konusunda farklı yorumlar yapılmıştır. Şevkani'nin özetlediği bilgilere göre söz konusu fiili nenseha şeklinde okuyanlara göre Ayette bu fiil neshedilmesini ertelersek anlamında kullanılmıştır. Bizim de tercih ettiğimiz nünsiha şeklindeki okunuşa göre, bu ifade o ayeti değiştirmeden, neshetmeden olduğu gibi bırakırsak veya o ayetin yürürlükten kaldırılmasına izin verirsek şeklinde açıklanmıştır. Şevkani son yorumun, lügat ve nazar ehlinin çoğunluğunun üzerinde birleştiği yorum olduğunu söyler. Buradaki unutturma ifadesiyle geçmiş dinlere ait kitaplarda bulunan ilahi mesajların unutturulması, yani sonraki kitaplara ve rivayetlere hiç intikal etmemesi de kastedilmiş olabilir. Göklerin ve yerin hükümranlığından maksat, Evrendeki canlı ve cansız bütün varlıklarla olayların yaratılıp yönetilmesidir. Kur'an öğretisine göre Allah, kadir mutlaktır. Evrende olup biten her şey O'nun ilim, irade ve kudret sıfatlarının eserleridir. O, bütün sebeplerin sebebi, hakimler hakimidir. Evrenin yasalarını koyan, sebep ve illetleri belirleyen ve her şeyin bu yasalara ve sebeplere göre işleyişini sağlayan O'dur. Aynı şekilde bir öğretinin veya hükmün konulmasını veya yürürlükten kaldırılmasını sağlayan da O'dur. Bu çerçevede farklı zamanlarda ihtiyaç ve şartlara göre yeni peygamberler gönderip yeni dinler vaz eden ve böylece eski yasaları yürürlükten kaldırarak nesih, yeni yasalar koyan da odur. Evrenin genel düzeni ve yasaları yanında, çeşitli devirlerdeki insanlık yasalarının gelişimi de genel planda Allah'ın belirtilen hükümranlığı çerçevesinde gelişmektedir. Böyle olunca bütün varlıklar gibi bireylerin hayatı da onun bu sınırsız hakimiyetine bağlı olup, bu durumda insanların ondan başka hiçbir dostu, sahibi ve yardımcısı yoktur. Kelime-i tevhidin, La ilahe illallah şeklindeki ilk cümlesi, Kur'an'ın her vesileyle vurgulayarak gönüllere işlemek istediği böyle bir tanrı inancını dile getirmekte olup, İslam'da bu inanç dinin temeli ve Müslüman olmanın da birinci şartıdır. Allah'ın yer ve gökler üzerindeki hükümranlığının ayette soru şeklinde ortaya konması, bunun kesinliğine işaret eden Kur'an üslubunun bir örneğidir. Buna göre, bilmez misin sorusu, bunu açık seçik biliyorsun. Şu halde yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın bir hükmü nes edip, veya unutturup onun yerine daha hayırlısını veya benzerini getirmesinin de onun yetkisinde olduğunu bilmen gerekir anlamına işaret eder. Hazreti Peygamber'in bunda hiçbir kuşkusu yoktu. Şu halde ayetin lafzına göre Resulullah'a sorulan bu soru onun şahsında başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanlığa yöneltilmiştir. Nitekim ayetin sonunda çoğul ifadenin yer alması da bunu gösteriyor. Tefsirlerde nakledilen rivayetlere göre Yahudilerin Hz. Musa'ya Allah'ı bize açıkça göster demeleri gibi müşrik Araplar da Resulullah'tan buna benzer isteklerde bulunmuşlardı. İçlerinden bizim için safa tepesini altın haline getir şeklinde dünyevi isteklerde bulunanlar da vardı. Bütün bunlar İslam'ı içlerine sindiremeyenlerin inkarlarına sözde gerekçe hazırlama gayretlerinden ibaret olup, asıl niyetleri Allah tarafından bilindiği için, ayette onların olur olmaz isteklerle peygamberi güç durumda bırakmaya kalkışmaları, imanı küfre değişmek yani iman etmek yerine inkarcılıkta direnmek şeklinde değerlendirilmiş ve bu suretle gizli niyetleri ifşa edilmiştir.